Dünyayı Okumak Programı'ndan Açık Radyo'nun bütün dinleyicilerine merhaba. Ben Aytaç Timur. Yine bir salı akşamı Açık Dergi içerisinde Dünyayı Okumak Programı'nda ber beraberiz. Bugün Murat Çakan konuğum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çivi yazılarından çıkan etimolojik hikayeler ya da aradaki alt başlığı da okursam etimolojik, bilimsel ve teknolojik terimlere dair hikayeler kitabınızı konuşacağız bu kitabın resimlerini de Zeynep çabuk çizmiş kitabımız evet. gayet kaliteli içinde renkli illüstrasyonlar olan e, ve sıra dışı bir kitap e, ben anlayabildiğim kadarıyla bir devam kitabı da gelecek ama önce bunu konuşmaya başlayalım evet. e, hi hikayesiyle başlayalım çünkü biraz ona değmişsiniz içinde nasıl karar verdiniz bunu Yazmayı, bu çizimleri, biraz oradan evet. başlayalım çünkü sıra dışı bir kitap. Teşekkür ederim. Ee, Aytaç Bey, ben aslında şöyle başlayayım. Teknik bir branşta mesleğimi icra eden bir kişiyim. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Ee, dolayısıyla kitabın kapağındaki o bilimsel ve teknolojik ibaresi biraz oradan ilham aldı. Ee, onun dışında dillere karşı çok büyük bir merakım var. Ee, belki e, konuştuğum yabancı dilleri böyle çok aman aman çok iyi derecede e, konuşamıyorum. Bunun bazen sıkıntılarını çekiyorum. Yani kendimce daha iyi konuşabileceğimi düşündüğümden bunu söylüyorum. Yoksa iyi bir İngilizce eğitimi aldım. E, yurt dışında doktoramı yaptığım sırada Fransızca öğrendim. Kendi çabamla ileriki yıllarda Yunanca öğrendim. Ve öğrendiğim dillerin birbirini beslediğini de gördüm. Ve yeni dillere karşı bende büyük bir merak oluştu. İster istemez bu yola girince bir de merakınız olunca kelimelerin nereden geldiğine geldiğin konusunda bir takım kurgular başlıyor kafanızda. Bir takım bağlantıları ister istemez kuruyorsunuz. Yani içgüdüsel olarak kuruyorsunuz. Öyle bir nokta geldi ki e, mesleğimin de e, bana verdiği bir şeyle, katkıyla e, dedim ki ben bunu bilimsel ve teknolojik terimler üzerine oturtacağım bir kitapta bu e, birikimimi, yani şahsi birikimimi paylaşayım. E, gelelim resimlemesine, istirasyonlarına. E, doğrudur, Zeynep e, Çabuk isimli bir mimarlık fakültesi öğrencimiz resimlerin üstlenmişti. Çok da güzel yaptı bir kanımca. Ben 2008-2015 yılları arasında İstanbul Teknolojik Üniversitesi Bilim Merkezi Müdürlüğü'nü yürüttüm. Dolayısıyla çocukların, gençlerin bilime merak duyması, temel bilimlere yönelik meslekleri seçmesi konusunda da mesleki bir çabam oldu. Öyle olunca işi biraz vulgarize etmenin doğru olacağını düşündüm. Ve basit anlaşılabilir cümleler kurmaya gayret ettim ve bunu birazcık daha... De, e, resim yoluyla da aktarmaya çalıştım Zeynep de bana bu sağ olsun çok büyük yardımda bulundu Onun için sanırım ortaya e, küçük ama e, beni çok tatmin eden bir eser çıkmış oldu Hikayesi kısaca böyle Çivi yazılanı nasıl ikna ettiniz? <gülüyor> Çünkü yayıncılar böyle içi renkli kitaplar olunca evet. bir kafalarında stop yanar <gülüyor> Evet valla orada şahsi bir arkadaşlığımın payı var Adnan Genç isimli abim diyeyim bana çivi yazılarını önerdi. Özcan Sapan Bey ile bu şekilde konuştuk. Bir de bir arkadaşımın vasıtasıyla da bir sponsorluk bulunca basım işi birazcık daha kolaylaştı tahmin Aynen. ediyorum. Bu çok tatlı kitap Borges'le başlıyor. Evet. Borges'te kelimeler üzerine çok düşünen, etimolojisini inceleyen, Kesinlikle. hatta zaman zaman okurunu kandıran Haylaz bir, haylaz bir yazar. Kesinlikle. Her zaman şaşırtıyor. Evet. Ama haylaz da bir yazardır. Hı hı. E, beni anlamsız ve derin araştırmalara ittiği olmuştur. Hı hı. Yazdığı bir şehri saçma sapan bir şekilde ansiklopedlerde haritada aranmışlığım <gülüyor> vardı. <gülüyor> evet. Onu sonra ben da, de yaptım. <gülüyor> sonra <gülüyor> da hem kendime gülmüş hem de Borges'in zekasına saygı duymuşluğum Kesinlikle. vardır. Şimdi Borges'le başlıyorsunuz. Çünkü kelimeler üzerine bir alıntı yapıyorsunuz. Gerçekten özellikle okur-yazar, entelektüel insanlar kelimelere karşı derin bir merak duyarlar. Bu çek çekici bir meraktır. Günlük hayatta hiç düşünmeden kullandığımız bu kelimeleri biz defterlere yazdığımız zaman, bilgisayar ekranlarında gördüğümüz zaman tuhaf bir duygu içine gireriz. Çünkü çıkarttığımız sesle o kargacık burgacık çizgiler arasında hiçbir bağlantı yoktur. Hele de o çizgilerle anlam arasında bir bağlantı yoktur. Ama etimoloji bu bağlantıyı deştikçe zevkli bir hale getirir. Bir haz alırız. Yani. Neden okur böyle bir hazın peşinde koşar? E, doğrusu... E galiba kelime arkeolojisinin şehveti diyebilirim ben buna <gülüyor> güzel, çok güzel Teşekkür ederim yani, bilmiyorum güzel bir benzetme oldu mu bilmiyorum ama arkeoloji beni benim rahmetli annemin de mesleği eşimin mesleği toprağın birazcık olsun. benim o tozu mermer tozunu yutmuşluğum da var toprağın tozunu dolayısıyla ilk aklıma gelen şey bilinmeyen bir şeyi kazmak ve çıkartmak tutkusu diyeyim buna bu tabii ki kelimelerle de çok bağlantılı bir şey yani fiziki olarak öyle bir şey yapmadığınız zaman e, mental olarak kelimelerin peşinde koşturmaya başlıyorsunuz. Ve bundan büyük zevk alıyorum ben şahsen. Birçok insanın da bu konuda aynı benim kanaatimde olduğunu düşünüyorum. E, bir şey daha var. O da benim mesleğimle ilgili. E, sakın yanlış anlamayın. Yani bunu mesleğim yüzünden böyle oluyor. Başka mesleklerde çalışan insanlar bunu düşünmüyor babında söylemiyorum. Ama e, yaptığım meslek e, pozitif bir meslek. Yani bir makine yapıyorsunuz veya bir sistem kurguluyorsunuz. Bunun çalışması gerekiyor. Ee, burada yalana, kandırmacaya yer yok. Öyle Hı. olunca kelimenin de kökenine inmek ve onun gerçek değerini yansıtmak istiyorsunuz. Kelimeler konusunda eğer çalışıyorsanız veya kafa yoruyorsanız. Dolayısıyla aslında gerçeğe olan tutku diyelim. Ee, uydurukluk tırnak içinde söylüyorum. Sizi tatmin etmemeye başlıyor ve bundan sıkılıyorsunuz bir müddet sonra. Onun gerçekten dibine kadar gidip en başta çıktığı nokta sizi cezbediyor. Onu bulma macerasına giriyorsunuz. Bence böyle bir şey e, ve herkese tavsiye edebileceğim <gülüyor> bir şey. Bu bir mikrop gibi çünkü bulaşıyor ve bir daha da gitmiyor san sanırım. Gerçekten. En azından öyle benim için öyle oldu. Öyle. Evet. Bu etimolojinin has tarafı böyle. Bir de hmm. Bir demin de sözünü ettiniz. Tabii bir gerçeklik arayışı var. Evet. Özellikle bunu bir kelimenin aynı topraklarda daha önce yaşamış kadim haklarda nasıl kullanıldığına bakarak Hı -hı. buradan bir yoruma da gidilmeye çalışılıyor. Doğru. Doğru mu? Doğru. Yani şu sözcük şimdi ne anlama geliyor? Hı -hı. Yani burada 100 sene önce Osmanlı vardı. O zaman Hı -hı. ne anlama geliyor? Hı -hı. Selçuklu da ne anlama geliyor? Bizans da ne anlama geliyor? Hitit de ne anlama geliyor? Ve buradan buradan o kelime üzerinden, o kelimenin gösterdiği anlam üzerinden, göstergesi üzerinden yeniden de bir gerçeklik üretilmeye başlıyor. Doğru mu? Çok doğru. Bu bu izlek de, bu izlek de aslında bize damıtılmış bir bilgi veriyor. Katılıyor musunuz ee, bilmiyorum. Çok katılıyorum tabii ki. Ee, yani burada aslında e, şöyle bir şey var, e, medeniyetlerin e, birbirini beslemesini bizzat kelimeler üzerinden görebiliyorsunuz eğer görmek isterseniz. Çünkü görmek istemezseniz bunun tam tersini yapıyorsunuz ve bir kelimeyi alıyorsunuz, onu bütün gerçekliğinden bana kalırsa kopartıyorsunuz ve belli bir medeniyetin malı haline getiriyorsunuz. Bu bakış açısı bana göre çok hastalıklı bir bakış açısı. Ama maalesef çevremde de sıklıkla gördüğüm bir bakış açısı. Bir örnek vereceğim. Kitapta bulunmayan bir örnek çünkü teknik bir tabir değil. Ee, uzun yıllar önce e, bir yerde okumuştum. Beni çok çarptı. Ee, kaldırım kelimesi. Şimdi kaldırım kulağımıza e, çok Türkçe gelen bir kelime. Gerçekten öyle. Öyle a var ı var değil mi iki tane ı var. Ee, yani ses uyumuna uygun bir kelime. İlk bakışta kime sorsanız kaldırım Türkçedir der. Hiçbir problem gözükmüyor. Tamam. Şimdi gidelim Yunanistan'a. Bakın bu çok önemli. Yunanistan'da herhangi sokakta geçen birisini sorduğunuzda kaldırım nece diye e, tabii ki Türkçedir. Çünkü biz bunu Türklerden aldık der. Tok kaldrimi der. Bakınız ikisi de yanılıyor. <gülüyor> Yunanlı da bilmediği için bu Türkçenin Osmanlı döneminde Yunanca'ya geçtiğini zannediyor. Oysa kelimenin esası kalostromos yani düzgün yol. Bakın ne kadar şaşırtmalı bir durum var. Evet. Eğer bunu siz sabitleyebiliyorsanız bunu öğrenebiliyorsanız o zaman tarihe bakış açınız da çok daha zenginleşiyor ve doğru bir yol üzerine oturuyor. Ee, benim bakış açım böyle. Aynen ben de evet. buraya gelmek evet. istiyordum evet. aslında. Teşekkür ederim yolu yürütüğünüz için. Çünkü bu etimoloji meselesi bir tarafıyla alıp böyle bir ulusalcılığa, milliyetçiliğe götürülebilirken hı hı. ama bu bir çok kültürlüğe de götürülebilir. Kesinlikle. Çünkü müthiş bir geçişkenlik var diller arasında, kültürler arasında, kültür alışkanlıklar arasında. Kesinlikle. Peki biz bilime ...bilimi. Hı hı. Böyle ulusal bir... ...elbise giydirebilir miyiz? Ee, yani... Kitaptan çaldım. Be... <gülüyor> Yok evet anlıyorum. Evet yani... ...kitapta da söylediğim gibi elbette... E, ...bu... Elimi hiç çekmem kitapta. Her soruda. <gülüyor> evet. ee, tabii ki giydiremeyiz. Ben yani, Neden? şahsi Neden düşüneceğim. Neden giydiremeyiz? Bu bir e, bir sürekli dönence... Evet, o. Evet evet. Erk dönencesi. Erk dönencesi. dönencesi yapamaz mıyız? Evet. Yani bakınız... ...ben... E, ...şu bakış açısına... ...biraz önce söylediğim 2008-2015 dönemindeki ...Bilim Merkezi Müdürlüğümden gel gelen de... ...bir bilgi birikimiyle söylüyorum bunu. Ee, şu çok açık... ...kanaatimce. Nokta nokta bilimleri... ...diye bir şey... ...bence yok. Bugün... ...Batı bilimi, Hint bilimi... ...İslam bilimi dediğimiz şey... ...aslında... E, ...son derece kısıtlayıcı kavramlar. Çünkü... ...başka bir bilimi... ...başka bir coğrafyada yapılan... ...bir dönemde yapılan bir bilimi diyelim... ...çıkarttığınız zaman... ...ondan sonraki gelen... ...medeniyetlerin yarattığı bilim de ortada kalmıyor... ...dolayısıyla... ...aynı kelimelerde olduğu gibi... ...bir süreklilik, tarihsel bir süreklilik var... ...dolayısıyla... ...yani son dönemde... ...ülkemizde çok sıklıkla... ...zikredilen laflar... ...amiyane tabirle ...beni kesmiyorlar... <gülüyor> Ama e, yapacak da pek bir şey yok. E, <gülüyor> düşünmeye devam edeceğiz. Düşünmeye devam edeceğiz. Bu <gülüyor> konuda bir, okumaya devam edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Ama e, gerçekten bunun bir süreç olduğunu, tarihsel bir süreç olduğunu, bilimin, bilimsel gelişmenin bir tarihsel süreç olduğunu e, tamamen iman eden birisi olarak bunu söylüyorum. E, bir taşı çektiğinizde başka bir taş o taş olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla top yekün bir bakış açısıyla bu işe bakmak daha faydalı diye düşünüyorum. Harika. Etimolojik Hikayeler kitabı evet. çivi yazılarından Murat Çakan'la konuşmaya devam ediyoruz. Ama burada bir müzik arası verelim istiyorum. Programımızın geleneğinde var. Sezen Aksu'ya kulak verelim. Begonville. Asmıştır bodrumu Kokusu Geldi Rüzgarın Bir kelebek Öptü boynumu Sen şimdi Gel darını maviye Göğsünü bir. Seferine bağlamışsındır. Vurun cadibine sakız rakı biraz da ağlamışsındır. Benim yerime de se bekletme hayvati bu kadarına. Yaşa gitsin kaç kişi sabıran sevdayı benim yerime devse bekletme hayvati bu kadar araziyi yaşa gitsin kaç kişi sabıran sev Elime ilk damlası düştü. Gelecek sonbaharın yeni bir sayfanın öncüsü. Bakalım ne heliyesi zamanı. Sen şimdi gerdir. Kölüne çıkan yaz seferine bağlamışsındır ava vurun cadibine sakızı biraz daha bağlamışsındır benim yerime ben sev bekletme hayatım. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin Kaç kişi savuran sevdayı Benim yerime de sev. Bekletme hayatı Bu kadarın razıysan yaşa gitsin Kaç kişi savuran sevdayı Sezen Aksu'dan dinledik. Umarım beğenmişsinizdir seçtiğim parçayı. Murat Çakan'la etimolojik Hikayeler kitabı üzerine konuşmaya devam ediyoruz çivi yazılarından. Kitabın içerisinde Murat Bey, Zeynep Çabuğ'un resimleri var. Ona da biraz değinelim istiyorum. Çünkü herhangi bir kelimeyi görselleştirip belleğimizde tutmak için resmin büyük kıymeti var. Bunu beraber mi çalıştınız o kendisini seçti? Onları merak ediyorum. O resimler tamamen Zeynep'in e, şeyi, e, yaratısı. E, ben kendisine hiçbir e, şekilde bir şey empoze etmedim. Sadece metinleri gönderdim. Ama kendi yaratıcılığı oldukça yüksek. Atom e, için Einstein çizmiş. Einstein, örneğin. evet. evet. Demokritos'u seçin. Evet. Yani herhalde Einstein çok daha tanınır bir imajı var Einstein'ın. Bilinen bir imajı var. Değil Biraz dağınık saçlar, şöyle. bıyıklar. Ama tabii Demokritos'u çizmek herhalde Zor olurdu. Ayıp oldu Evet. evet, evet. <gülüyor> doğru. Doğru. Yani rol çaldı Einstein <gülüyor> birisinden. Tarihi bir karakterden. Şimdi sizden programımızın sonuna doğru kitabın içerisinden birkaç kelimeyi örneklemenizi rica ediyorum ee, dinleyicilerimiz için. ki Zihinlerinde biraz daha somutlaşsın kitabımız. Tabii. ...size ilginç gelen, en çok etkileyen... Yani. ...bana bırakıyorsunuz. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ben birkaç ee, şey seçtim ama sizinki daha... E, ...siz de bana sufle <gülüyor> verebilirsiniz ama... E, ...belki... E, ...şöyle hemen açınca kitabı... ...karşıma çıkan ilginç bir şeyle başlayalım. E, Bluetooth hepimizin hayatında... <gülüyor> Aslında işte 10 ila 100 metre arasındaki da erişimi olan radyo frekansı. 100 metreye kadar çekiyor mu? Evet evet yani belki abartılı biraz ama neticede benim aldığım kaynakta böyleydi böyleydi. 1990'ların başına kadar her üretici yani kişisel bilgisayarlarla cep telefonları arasında iletişim... ...kurma yolunda platforma üzerinde üretici... ...kendi e, protokollerini... ...yaratıyor, kendi standartlarını oluşturuyor... ...dolayısıyla stand, ortak bir standart... ...yok. E, ama... E, ...Intel'de çalışan... ...bir mühendis, e, Jim Kardak... isimli bir mühendis... E, ...o dönemde İskandinav tarihi... ...üzerine bir kitap okuyor, okurken... E, ...görüyor ki 10. yüzyılda yaşamış... ...bir Dan kralı, önce... E, ...Dan halkını... E, ...Hristiyanlığa... E, ...yöneltiyor... Ardından da e, Vikingler arasında e, bir birlik sağlıyor e, ve bu birlik işte bin yıldan beri sürüyor aşağı yukarı. E, Jim Kardak bundan oldukça hoşlanıyor bunu duymaktan e, ve e, arkadaşlarına e, böyle ortak bir protokol yoluyla aslında hem satışların artabileceğini hem de kullanıcının çok daha rahat edeceğini söylüyor. Ve bu ortak protokole de e, okuduğu kitaptan ilham alarak e, Dan Kralı'nın e, lakabı olan <gülüyor> Mavi Diş e, ismini koyuyor. Bluetooth. E, niye bu e, Harald'ın yani Dan Kralı Harald'ın e, şeyi lakabı Mavi Diş? Çünkü çürük bir dişi var. <gülüyor> <gülüyor> o dönemdeki öz bakım kuralları e, ya da şey durumu e, şartları açısından iyileşmeyen bir diş. Muhtemelen mavileşmiş bir diş. <gülüyor> Adamcağızın lakabı mavi diş olarak kalmış. Dolayısıyla Bluetooth bu şekilde günlük hayatımıza geliyor. Şimdi e, dinleyiciler Bluetooth deyince belki gözlerinin önünde Bluetooth'un sembolü de gelmiştir. Bir orada runik alfabede bir X harfi var. Harald'ın. ...baş harfi X ile yazılıyor... ...runik alfabede... E, ...Bladdant... ...tahmin ediyorum doğru telaffuz ettim... ...dancam yok ama... ...Bladdant işte mavi diş... ...onun da B'si var... İkisi <gülüyor> bir araya gelince X ve B... ...bugünkü Bluetooth'un simgesi olan... Çok ...şey e, logo ortaya çıkıyor... Bu, ...bu ilginç geleceğini düşündüğüm dinleyicilere... ...bir şey... E, ...bilmiyorum e, bir başkası... İkincisi de ben e, soruyorum o zaman... Lütfen, lütfen. ...başımızın belası naylon... Evet naylon <gülüyor> evet onun hemen e, o sayfaya gideyim 41, 41 teşekkür ederim sufle verdiğiniz için. Evet şimdi 2. Dünya Savaşı'nı biz çok e, çeşitli vesilelerle biliyoruz Dök, be, belgeselleri izliyoruz ama e, naylonun önemli bir rol oynadığını 2. Dünya Savaşı sırasında bilmiyoruz. Çünkü 2. Dünya Savaşı öncesinde e, İpek e, Japonya'dan dünyaya yayılıyor. Ee, ama e, Japonya ile savaş halinde olan Amerika bir müddet sonra e, Japonya'ya ambargo koyuyor ve İpek e, İtal'lığını e, sıfırlıyor. E, tabii bu Japonları e, sıkıntı içine sokuyor ama esas sıkıntıyı Avrupa halkı ve Amerikan halkı yaşıyor. E, çünkü e, o döneme kadar gelen bütün ipek. ...le yapılan bütün ma mamuller... ...ortadan kalkıyor. Ee, bunun yerine işte... E, ...Dupont'un e, şirket, ...Dupont şirketinin bir araştırmacısı... ...bir naylon diye... ...yeni bir malzeme buluyor. Ee, eğer doğru telaffuz ediyorsam... ...umarım da o doğru telaffuz ediyorsamdur. Wallace Carreter isminde birisi... ...1930'ların ortasından itibaren çalışıyor... ...zaten bu malzeme üzerine. İpek kadar hafif ama... ...ondan bile daha dayanıklı bir... ...suni malzeme üretiyor... Ee, ve işte e, mesela paraşütlerin o zamana kadar ipekten yapılan paraşütlerin yerini bu sefer naylondan yapılan paraşüt alıyor, ipekli çorapların yerinin naylondan e, yapılan e, çoraplar alıyor. E, bunun hakkında çok fazla şey var. Yani naylon kelimesi nereden geliyor ah, diye onu, da Ta, onu söyleyeyim. E, i̇ki şey. laboratuvar var burada, bir New York'ta bir Londra'da. Düpönün. E, dolayısıyla. E, Naylon İngilizce yazalım naylonu, N-Y-L-O-N olarak yazılıyor. İşte n New York, e, Londra'nın da Lonsu e, naylonu oluşturuyor. Ama bir başka böyle birazcık daha e, esprili. esprili bir şey var. E, İngilizce söyleyeceğim, now you have lost old nippon. Yani işte şimdi yandınız e, Japonlar gibi bir şeyin de baş harflerinin oluştuğu iddia ediliyor... Böyle durum. <gülüyor> çok güzel Murat Bey çok teşekkür ediyorum rica geldiğiniz ederim, için. Kitabınızı bunun devamı gelecek diye kapatmışsınız. Evet. Umuyorum gelir. Lütfen gelirse bana da ulaştırın. İkinci sütunde <gülüyor> konuşalım. Ee, ben Aytaç Timur. Dünya Okumakta bu akşam etimolojik hikayeler kitabının yazarı Murat Çakan'la birlikteydik. Tekrar çok teşekkür ediyorum Murat Bey e geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Açık radyo her zaman bekliyoruz. Kapımız herkese açık. Sevgili dinleyiciler. Hepinize iyi bir haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta Dünya'yı Okumak'ta yeni bir yazarla yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın Dünyayı Okumak Yazarlarla yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar.